Bismillahirrahmanirrahim. Ulâ'ikallezîne hadallâhu febihudâhumuktedih. İşte onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. El-En'am 90. Altın Silsile. 1. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. 2. Ebu Bekir Sıddîk radıyallahu anh. 3. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. 4. Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh. 5. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh. 6. Bayezid-i Bistami rahmetullahi aleyh. 7. 8. Ebu'l-Hasan Harakani rahmetullahi aleyh. 8-Ebu Ali Farmedi rahmetullahi aleyh. 9-Yusuf Hemedani rahmetullahi aleyh. 10 halik Gucduvani rahmetullahi aleyh. 11-Arif Rivgeri rahmetullahi aleyh. 12 Mahmut Encir Fahnevi rahmetullahi aleyh. 13. Ali Ramiteni rahmetullahi aleyh. 14. Muhammed Baba Semasi rahmetullahi aleyh. 15. Emir Külal rahmetullahi aleyh. 16. Bahauddin Şahı Nakşibent rahmetullahi aleyh. 17. Alaaddin Attar rahmetullahi aleyh. 18. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh. 19. Ubeydullah Ahrar rahmetullahi aleyh 20. Muhammed Zahid rahmetullahi aleyh 21. Derviş Muhammed Semerkandi rahmetullahi aleyh 22. Hacegi Muhammed İmkenegi rahmetullahi aleyh 23. Muhammed Baki Billah rahmetullahi aleyh 24. İmam Rabbani Ahmet Faruki rahmetullahi aleyh. 25. Muhammed Masum Sirhindi rahmetullahi aleyh. 26. Muhammed Seyfettin Sirhindi rahmetullahi aleyh. 27. Seyyid Nur Muhammed Bedayuni rahmetullahi aleyh. 28. Mirza Mashar Canı Canan rahmetullahi aleyh. 29. Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh 30. Mevlana Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh 31. Seyyid Taha El Hakkari rahmetullahi aleyh 32. Taha El Hariri rahmetullahi aleyh 33. Muhammed Esat Erbili rahmetullahi aleyh 34. Ramazan Mahmut Mahmud Sami rahmetullahi aleyh. 35. Hace Musa Topbaş rahmetullahi aleyh. 1. resul Ekrem Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. 571-632 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yaratılanların en yücesi, en mümtazadır. O, ilahi kudretin insanda tecelli eden bir sanat harikasıdır. Cenab-ı Hakk'ın Habibim iltifatına nail olan yegane insandır. Kur'an-ı Kerim, O'nun yüceliğinin izahı ve methiyle doludur. Bazı ayet-i kerimeler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i doğrudan methederken bazıları da işareten methetmektedir. Cenab-ı Hak, habib Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e öyle muazzam bir mevkiyi lütfetmiştir ki insanlığın onun yüceliğini tam olarak idrak etmesi mümkün değildir. Bu aziz peygamberin fazlu kemaline yaklaşmak onu kelimelerin mahdut imkanlarıyla kamil manada anlatabilmek imkansızdır. Onun bizim lisanımızdaki ifadesi de ancak okyanustan terzi yüksüğü istihabınca alınmış bir damla kabilindendir. Fahri Kainat Efendimiz'in hak katındaki ulvi makamına delalet eden ayet-i kerimelerden bir kısmı şöyledir. Resulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. El-Enbiya 107 Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. En-Nisa 80 Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafur ve rahimdir. Son derece bağışlayıcı ve merhamet edicidir. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran 31-32 Resulüm, muhakkak ki sana beyat edenler, ancak Allah'a beyat etmektedirler. El-Fetih 10 İmam Malik bin Enes, rahmetullahi aleyh, Halife Ebu Cafer bin Mansur'a şöyle demiştir. Ey müminlerin emiri, bu Mescid-i Nebevi'de sesini yükseltme. Zira Allah Teala, bu hususta bir topluluğa edep öğreterek, Şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Seslerinizi Nebi'nin sesinin üstüne yükseltmeyin. Peygamberin huzurunda birbirinize karşı yüksek sesle konuştuğunuz gibi konuşmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. El-Hucurat 2 Başka bir topluluğu da şu ifadelerle methetmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. El-Hücurat 3 Diğer bir topluluğu ise şu sözlerle zemmetmiştir. Odaların arkasından sana nida eden o kimseler var ya, onların çoğunun aklı ermez. El-Hucurat 4 Vefatından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hürmet göstermek, aynen hayattayken hürmet göstermek gibidir. Ebu Cafer, bu sözler karşısında boynunu büktü ve Ya İmam, kıbleye dönüp temi dua edeyim yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelip temi dua edeyim diye sordu. İmam Malik hazretleri şu karşılığı verdi. Yüzünü neden ondan çevireceksin ki? Zira o hem senin hem de atan Adem aleyhisselamın Allah'a vesilesidir. Bilakis O'na yönel ve O'ndan şefaat iste. Allah O'nu sana şefaatçı kılar. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelip de Allah'tan mağfiret dileseler ve Resul de onlar için mağfiret talebinde bulunsaydı Allah'ı çok affedici ve merhametli bulurlardı. En-Nisa 64 Cenab-ı Hak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan ihtimam ve muhabbetini gösteren diğer bir ayet-i kerimede de şöyle buyurmuştur. Ey müminler! Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın en -Nur 63 i̇bn Abbas radıyallahu anhüma bu ayetle alakalı olarak şöyle buyurur. İnsanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Ya Muhammed! Ey Ebu'l Kasım! diye hitap ediyorlardı. Allah Teala Nebisi'nin şerefini yüceltmek için onları böyle hitap etmekten nehyetti. Bundan sonra insanlar, ''Ya Nebiyyallah, Ya Resulallah'' diye hitap ettiler. Zaten Cenab-ı Hak da Habibine, diğer peygamberlerden farklı olarak ismiyle hitap etmemiş. Kur'an-ı Kerim'de ''Ey Resul, Ey Nebi'' gibi onun şan ve şerefini beyan eden hitaplarda bulunmuştur. Böylece kullarına bu istikamette güzel bir edep dersi talim etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan ihsan ve ikramları bunlarla sınırlı olmayıp ebediyen devam edecektir. Zira bir ayeti i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Rabbin sana mutlaka verecek, sen de razı olacaksın. Edduha 5 bir gün ashab-ı kiram kendi aralarında konuşuyorlardı. Allah'ın yarattığı insanlardan biri olan Hz. İbrahim'i halil yani dost edinmesine, Hz. Musa ile konuşmasına, Hz. İsa'nın onun kelimesi ve ruhu olmasına ve Hz. Adem'i seçmesine tacub etmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanlarına gelip konuşmalarını işitti. Bunun üzerine, ''Evet, bahsettiğiniz gibidir.'' buyurduktan sonra kendi ulvi vasıflarını şöyle zikretti. ''Ben Resullerin efendisiyim. Lakin övünmek yok. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Ancak övünmek yok.'' İlk şefaat edecek ve şefaati ilk olarak kabul edilecek olan da benim. Ancak bunları asla övünmek için söylemiyorum. Kıyamet günü yer yarılıp açıldığında ilk defa diriltilecek olan benim. Ancak övünmek için söylemiyorum. Hamd sancağı bana verilecek. Ancak bununla da övünmüyorum. Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim, ancak övünmek yok. Kıyamet günü cennete ilk girecek benim, ancak bunu da övünç vesilesi yapmıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüceliğini hakkıyla idrak edebilmek mümkün değildir. Cenab-ı Hak onu sevmiş ve bütün üstünlükleri ona lütfeylemiştir. İbnü'l-Emin Mahmut Kemal bir naatinde şu güzel beyti terennüm eder. Dünyada yere düşmedi sayen fakat ey nur. Ukbada rûûsi beşere sayeresansın. Ey baştan ayağa nur olan efendim. Cenab-ı Hak sana hususi bir ikramda bulunarak dünyada gölgeni yere düşürmedi. Ancak Ahiretin o şiddetli gününde senin gölgen bütün insanların başı üzerine düşecek, şefaatin herkese yetişecektir.